Kardeşleriniz dinliyor, sesi azlıyorlar. Evet. Şüphesiz ki sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, hidayetin en hayırlısı ise Allah Resulü ve Vesselam'ın gösterdiği yoldur. İşlerin en kötüsü ise sonradan ortaya çıkan ve dinde icat edilen her şeydir. Ve dinde sonradan icat edilip ortaya atılan her şey de bidattır. Her bidatta da dalalettir. Evet, Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Müslümanların birbirinden hoşlanmayan veya birbirleriyle çatışma halinde olan cemaatler ve gruplara ayrılmış olması tedavi edilmesi gereken bir hastalık niteliğindedir. Toptan Allah Azze ve Celle'nin ipine sarılmamız gerekirken maalesef Müslümanlar bölünme, parçalanma ve birçok fırkalara ayrılma haline gelmiştir. Halbuki Allah Azze ve Celle tek bir cemaat haline gelmeyi bizlere emreder ve bu tartışmasız da bir gerçektir ve emirdir. Bu küfür ve nifak toplumları tarafından her yönden her fırsatta saldırıya maruz kalmış bütün değerleri çiğnenmiş olan Muhammed ümmetinin maalesef içerisinde bulunduğu zayıflık ve parçalanmışlık halinin sona erilmesi için yerine getirilmesi şart ve zaruri bir şeydir. Kardeşlerim bu dersleri yapmamızın amacı Müslüman'ın her zaman büyük düşünmesi ve büyük büyük cemaatler oluşturabilmek için kendi ferdi davranışlardan uzak durup dinindeki ihlasını, samimiyetini koruması gerekir. Yapılan dersler hep bunlara fayda vermelidir. Bakın Allah Azze ve Celle hep birlikte Allah'ın ipine sarılın. Parçalanmayın. Allah'a ve resuluna itaat edin. Birbirinizden çekişmeyin sonra korkuya kapılırsınız, gücünüz gider diyor. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, şüphesiz Allah hep birlikte Allah'ın ipine sarılmanızdan ve parçalanmamanızdan hoşnut olur. Yine bir sözünde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, size cemaati tavsiye ederim, ayrılıktan sakının, şüphesiz şeytan, tek kalanla birliktedir, iki kişiden uzaktır. Kim cennetin ortasını dilerse, cemaattan ayrılmasın. Bakın, ayet ve hadiste Allah Azze ve Celle, hep bir cemaattan bahsediyor. Cemaatta beraber kalma, cemaatin içinde durma, insana her zaman ne yapar? Hayır kazandırır. Kişinin cemaattan ayrı durarak, gururlu, nefisli, ahlakını düzeltmeden hareket etmesi kendinin şeytanla beraber olmasının yanında muhakkak Müslümanlara da şeytanı bulaştırmasına sebep olur. Her sahada söz sahibi kılınmasına ve nübüvvet ve menheci üzerine kurulu bir hilafet makamına baktığımızda Müslümanların ferden yaşamasıyla, cemaatan yaşaması ve bir emirle yaşaması aynı mıdır? Değildir değil mi? Düşünün, ferd olarak İslam'ı yaşamaya çalışıyorsunuz. Ne kadar yaşarsınız? Hadi yaşadınız, İslamı olan saldırıya tek başınıza ne kadar göğüsleyebilirsiniz? Çok az. Ama bir cemaat ve cemaatin de bir emiri ve emire de itaat olduğu zaman ne olur? daha da güçlü, kuvvetli Müslümanların birlik ve beraberliği o insanlara ne yapar? Fayda getirir. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle tek vücut olmamızdan ve birbirimize sımsıkı tutunmamızdan hoşnut olur. Dolayısıyla bu şerif zaruret bu yönleyle bütün Müslümanları nedir? Kapsayıcıdır. Ve bu kapsayıcılığı zedeleyen her türlü nifak hareketinden de Müslümanları Allah, Sakındırmıştır Bakın Her ne kadar Müslümanlar Birlik beraberlik içinde olsalar da Bunları Cemaat halinde tutabilecek Bazı önemli esaslar vardır Bu esaslardan bir tanesi kardeşlerim Anlaşmazlık ve ihtilafın çözümü için Belli bir hakem ve merci üzerinde ittifakın sağlanması Bakın her grup kendine göre bir hakem, kendine göre bir ölçü ve kendine göre müracaat ettikleri bir mercisi var. Doğru mu? İhtilaf olduğunda her insan kendi fıkıh kitaplarına veyahut başka başka mercilere gider. İslam'daysa Allah Azze ve celle, Ey iman edenler Allah'a itaat edin peygambere ve sizden olan emir sahiplerine herhangi bir meselede ihtilafa düşerseniz Allah'a ve Resulüne havale edin Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır diyor yani hangi konuda dini bir meselede ihtilaf edilmişse Müslümanların gidip götüreceği yer nedir? Kur'an ve sünnettir bu ayetin delalet ettiği şeylerden birisi de kardeşlerim dini işlerde dünyevi işlerde hangi meselede ihtilaf olursa olsun bunun cevabını çözümünü nerede arayacağız? Allah'ın kitabında ve Resulullah'ın sünnetinde. Şimdi düşünün bulunduğunuz ortamlarda bir ailevi meseleniz olabilir, bir namaz meselesi olabilir bir nikah meselesi bir talak meselesi Hangi meseleniz olursa olsun Allah'a ve götürmek gerekir ki Müslümanların arasındaki ihtilafın çözümü hal çaresi olsun. Eğer anlaşmazlıkta ihtilafın çözümü için hal çaresi olarak merci, Kur'an ve sünnet dışında bir merciye götürürseniz bu ne olur? Siz Kur'an ve sünnete değil de Başka birine götürmeniz hasebiyle karşıdaki de bir başkasına o da bir başkasına götürerek mesela ne olur? çetrefellenir ve iyice çıkmaza girer ve ümmetin ihtilafı rahmettir. Sözüne kadar ne yapar? insanlar sonunda gider. O yüzden Allah Azze ve Celle ihtilaf anında fi şeyin yani hangi mesele olursa olsun Allah'a veresun'la götürün diyerek Müslümanların arasındaki ihtilafların çözümü için bize hal çaresi bildirmiştir. Allah bu nasihatı tutanlardan eylesin. Bakın Allahu Teala imanın gereklerinden kılmış bunu ve bunun olmaması halinde iman da olmaz demiştir. Yani ihtilafın hal çaresinde Allah'a veresun'la havale edin. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, bunu neye kılıyor? İmana da kayıtlı kılıyor. Bakın yine Allah Azze ve Celle, Nisa suresinin ki 59'du, şimdiki 65. ayet söyleyeceğim. Rabbine and olsun ki, aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda, seni hakem kılıp, sonra da verdiğin hükümden, içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan, onu tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlardır. Bu Nisa 65. Bakın ayetin nuzul sebebine baktığımızda kardeşlerim, muhacirden bir tanesi tarlasını suluyor. Ensardan birisi diyor ki suyu bırak ben sulayacağım diyor. Muhacir diyor ki sıra benim. Ensar diyor benim. Neticede Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar. Ali ve vesselam her ikisini de dinliyor ve diyor ki Zübeyir tarlanı sula sonra bırak ensar sulasın. Ensar ne diyor? O senin senin diyor akraban da onun için böyle karar veriyorsun değil mi diyor. Allah Resulü ve Selatü vesselam kıpkırmızı oluyor. Ey Zübeyir tarlanı iyice sula sonra bırak ensar sulasın. Allah Azze ve celle ayetini indiriyor. Hayır Rabb'ine and olsun ki Aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda Seni hakem kılıp da Sonra verdiğin hükümden işlerinde hiçbir sıkıntı duymaksın. Onu tam anlamıyla Kabullenmedikçe iman etmiş sayılmazlar Bu da gösteriyor ki Kardeşlerim allah Teala insanların usul Furu, şeri hükümler Uhrevi hükümler Veya karşılaşmış olduğu her meselede Allah Resulü'nü hakem olarak tayin etmedikçe imanlarının olmadığını mukaddes zata and ederek yemin ediyor ve aleyhissalatü vesselam tek başına hakem olarak tayin edilmezse bu da imanın ispatının yeterli olmadığını gösteriyor. Öyleyse tam manasıyla Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan gelene ne yapacağız? İman edeceğiz. Bakın Allah Azze ve Celle, Hucurat suresinin ikinci ayetinde diyor ki, ey iman edenler, seslerinizi Peygamber'in sesinden fazla yükseltmeyin, birbirinize bağırdığınız gibi Peygamber'e yüksek sesle bağırmayın. Öyle yaparsanız siz farkına varmadan amelleriniz boşuna çeker gider diyor. Yani boşuna gider. Şimdi burada Allah Resulü Anisi Salatu ve Selam vefat etti. Seslerse ne kadar yükseltilir, yükseltilir ki? Bugün bu ayet neskedilmediğine göre sünnetin önüne geçen her türlü söz davranıştan uzak durmamız gerekir ve sünneti her şeyin üzerine çıkarmamız gerekir. Eğer sözlerimiz, amellerimiz, fiillerimiz sünnetin önüne geçerse biz farkına varmadan amellerimiz ne yapar? Boşuna gider. Öyle insanlar vardır ki kardeşlerim, şimdi bunca hoca bulamamış siz mi buldunuz? Şimdi bizim namazlarımız, abdestlerimiz olmuyor mu? Yani sadece bu mu, tek tip mi diye bir sürü konuşmalar olur. Halbuki bunlara vereceğimiz cevap bellidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl yapmışsa, ne söylemişse, nasıl hareket etmişse biz de o sünnetin önüne geçip söz ve anlayışı, davranışı ne yapamayız? yapamayız. Yaparsak amellerimiz ne yapar? Boşa gider. Evet. Demek ki onların seslerini yükseltmeleri amellerin boşa gitmesinin nedeni ise o halde görüşler, akıllar, zevkler, siyasetler, bilgiler nasıl olur da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiğinin üzerine yükselmez. Bunu yapma amellerin boşa gitmesini gerektirir kardeşlerim. Allah bizleri bilerek bilmeyerek böyle davranışlardan uzak kılsın. Yine kardeşlerim bu konuda Allah Azze ve Celle kendisine doğru yol belli olduktan sonra kim peygambere karşı çıkar müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu o yönde bırakır ve cehenneme sokarız. Ona kötü bir yerdir diyor Nisa 115'te. Bakın burada ins nasıl? Şimdi meallerde şöyle de geçer. Hüda beyan olduktan sonra o müminlerin iman ettiği gibi iman etmezseniz sizi olduğunuz yerde bırakır cehenneme atarız. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. Veyahut değişik olarak gider ama mane olarak budur. İnsanlar arasında ayette geçen müminler sıfatına en layık sahabedir. Allah onlardan razı olsun. Burada hüda, Kur'an'dır. Beyan, sünnettir. Bunun ikisi belli olduktan sonra, kim müminlerin yolundan başka bir yola girerse ne yaparız diyor? Onu olduğu yerde bırakırız, cehenneme sokarız. Yani Kitap ve sünnetin temizlemediğini ne temizlermiş? Ateş temizlerdir. Öyleyse bize düşen o sahabenin Kur'an ve sünnete dayandığı gibi, bağlandığı gibi biz de bağlanmak zorundayız. Düşünün Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın neseyinin kitab-ı zekâ e, salatta gelen rivayette bir gün aleyhissalatü vesselam namaz kılıyor. Namaz kılarken namaz kılarken ayakkabılarını çıkartıp soluna koyuyor sahabe ne yapıyor sanki bir emir almış gibi hemen onları da çıkarıp kenara koyuyorlar namazdan sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu neden yaptınız diye bir soru sorduğunda onlar ne diyor ey Allah'ın Resulü vahiy geldi de biz de bir an olsun tehir etmek istemedik hemen sana uyduk diyorlar Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam ayakkabılarınızla meslerinizle namaz kılın çünkü Yahudiler ve Hristiyanlar ne yapmaz ayakkabılarıyla mesteriyle namaz kılmaz siz onlara muhalefet edin Cibril geldi ayağımın altında necaset olduğunu söyledi ben ayakkabıyı onun için çıkarttım diyor. şimdi konumuzdan alakalı olan bölümüne dönecek olursak sahabeler ne yaptılar öğrendiklerini bir an olsun ne yapmadılar tehir etmediler Hemen hayatlarına geçirdiler. Hatalı bile olsa bakın. Allah onların iman ettiği gibi amellerinde de ihtiyaç, e, ihtiyaklı olduğu gibi Rabbim bizlere de o hırsı nasip etsin kardeşlerim. Onlar doğru yani, hüda beyan olduktan sonra ne yapmışlar? Allah'ın ve Resul'ün emrettiğini hayatına hemen geçirmeye çalışmışlardır. Evet. Kendisine doğru yol belli olduktan sonra ne demek bu cümle hiç? Üzerinde durdunuz mu kardeşlerim? Hı? Kendisine doğru yol belli olduktan sonra hani bilmiyorum belki mescitlerde kadınlar bölümünde diyorlar mı bilmiyorum da biz mescitten çıktığımızda falan halk Allah şuur versin Allah şuur ihsan etsin gibi sözler söylerler yani Allah doğruyu göstersin Neye iman ettiğini anlayanlardan Eylesin gibisine Şimdi kitap sünnetten amel ettiğini Söyleyen bizler Bu sözümüzü hayatımıza da Ne yapmamız gerekiyor Geçirmemiz gerekiyor Yani bu iki şeyi birbirinden kesinlikle Ne yapmayacağız Ayırmayacağız Hüda ve beyan Bu ikisi bize belli olduktan sonra Resul'a karşı çıkarsak ne olur Ne olurmuşuz yani hüda beyan olduktan sonra kim o Resul'a karşı çıkar müminlerin yolundan saparsa ne olur ateşe girer şimdi Kur'an ve sünnette gelen bir şey bize belli olduktan sonra bunun zıttına hareket nedir muhalefettir değil mi o müminlere muhalefeti kim yaparsa o müminlerin yoluna ne yapmamış uymamış olur ve Kendisine doğru yol belli olduktan sonra müminlerin yoluna uymamış olan herkes de Resul'a karşı gelmiş olmuş. Allah hepimize anlayış versin, öğrendiğimizi hayatımıza geçirmeyi nasip etsin. Hakikaten bunlar çok çok önemli meselelerdir. Bu ikisi ayrılmaz bir şeydir. Ve Hüda'nın beyan olduktan sonra Resul'a karşı çıkma müminlerin yoluna karşı çıkmadı. Ama maalesef işlenen her bidar, her yanlışlık, yanlış yapan taifiye şeytan tarafından öyle süslenmiştir ki, bir bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan günümüze kadar gelen her fırka hep kendinin doğru olduğunu savunmaz mı? Hep kendilerinin cennete gideceğini savunmazlar mı? Ve her fırkada kendi huzurunun huzurunu duymaya çalışır huzurunu bozacak her türlü söz davranış ve sorudan ne yapar uzak durur. Hatta öyle insanlar vardır ki kardeşlerim bizlere en yakın en çok düşmanlık yapan hangi tayfedir bilir misiniz? Gerçi bütün tayfeler bize düşmandır da mesela harici dediğimiz insanlar bizlere hemen tağut meselesinden, devlet meselesinden, cihat meselesinden veyahut Devletle alakalı meselelerden başlarlar. Bir oy meselesi, bir okula çocuk gönderme meselesi, bir askerlik meselesi. Güya sorularla kendilerini halletmişler, bize sordukları sorularda evet ve hayır beklerler. Halbuki dinimiz bize hangi alanda olursak olalım, Müslüman olmayı ne yapar? Emreder ve ihtilaf ettiğimiz her meseleyi Allah'a ve Resulüne götürüp, halletmeye emretti. E, halletmemizi söyle. Fakat fırkayı derle dediğimiz insanlar hiçbir zaman kendisine doğru yol belli olduktan sonra ne yapmamıştır? Peygambere müracaat etmemiştir. Bakın gidin ya bir alime ya alimin bir fetvasına ya da değişik bir görüşe giderek bizleri hep itham etme yoluna gitmişlerdir. Vehhut, Şiaya, Rafizilere baktığımızda Onlarda da müşkülat nedir? Ne yok ki? Kur'an'a inanmazlar. Cibril'in yolunu şaşırıp Ali'ye gideceğine Muhammed'e gitti demeleri veya sahabelere küfretmeleri, iftira atmaları o kadar çok meseleleri var ki onların da bu tür söz ve davranışlarına baktığımızda yine nereye gideceğiz? Kur'an ve sünnete gideceğiz ve ona sıkı sıkı yapışacağız. Çünkü onun dışında gelecek her türlü söz, düşünce, davranış bizi kendimize doğru yol belli olduktan sonra ne yapacaktır? Saptırıp ayıracaktır. Dikkat edin. Evet, bakın Allah Azze ve Celle Yusuf Suresinin 108. ayetinde şöyle buyuruyor. De ki işte bu benim yolumdur. Ben Allah'a çağırıyorum. Ben ve bana uyanlar aydınlık bir yol üzerindeyiz. Allahı tenzih ederim ve ben ortak koşanlardan değilim. Bakın ben ve baya bana uyanlar ifadesinden İbn Abbas bundan kasıt Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in asabıdır. Onlar en iyi yol, en doğru hidayet üzerinde üzerindedirler, üzerindedirler. İlim madeni, iman hazinesi ve Rahman'ın ordusuydular diyor. Evet. Abdullah İbni Mesud da diyor ki, Allah kendisinden razı olsun. Bir yol takip etmek isteyen bu yolu, yani ölmüş olanların yolunu seçsin. Yani sahabenin yolunu. Zira hayatta olanların fitnesinden emin olamazsınız. Ölmüş olanlar ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabıdır. Onlar bu ümmetin en faziletlileri en temiz kalplileri en derin ilme sahip olanlarıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dostları olarak ve dininin ikamesi için onları seçmiştir. Öyleyse sizler onların üstünlüğünü anlayın. Onların yolundan gidin. Elinizden geçtikçe onların ahlakını ve yaşayış tarzlarını kendinize örnek edinin. Zira onlar en doğru yolda idiler. Allah onlardan razı olsun. Evet. Demek ki bize yol takip etmek için kim düşüyormuş? Günümüzde ne kadar alim ararsak arayalım. Muhakkak bir yerde bir hatası olabiliyor mu? Ama sahabenin onlar Allah kitabında Resulü sünnetinde övdüğü insanlar. Allah onlardan razı olsun. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yahudiler 71, Hristiyanlar 72 Benim ümmetimse 73 fırkıya ayrılacak. Bunlardan bir tanesi müstesna hepsine ateş dokunacak. Sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü o cennete giren taife hangisi? Aleyhisselatü Vesselam onlar cemaattir. Benim ve ashabım Yolu üzerine olan cemaattırdır. Allah bizi onlardan kılsın kardeşlerim. Evet. Benim ve ashabımın üzerinde bulunan cemaat. Burada biraz duralım değil mi? İnanan insanlar olarak bizler Peygamber aleyhisselamın sözlerini toplayan, bir kitap haline getiren mesela bir Bukhari'yi, bir Müslüm'ü komple baştan sona hangimiz bitiriyoruz? He? Evet. Bu soruyu kendimize bir soralım. Allah Resulü ne diyor? Kurtulan fırka kimmiş? Benim ve ashabım üzerine bulunan cemaat diyor. Kur'an ve sünnete sıkı sıkıya sarılan diyor. Şimdi Kur'an'ı hepimiz okuyoruz. Peki sünnette bilgimiz ne kadar ne kadarsak o kadar yapışıyoruz kardeşler. Ne kadar bilgimiz varsa, sıcaklığımız varsa o kadar ne yapıyoruz? Kurtuluşa yakınız. Ne kadar bilgimiz uzaksa, ne kadar bilgimiz uzaksa neymişiz? O kadar da uzak duruyoruz. Yani sadece özde kabul etme insana bir yerde fayda ne yapmıyor? Sağlamıyor. Çünkü senin beşeri münasebetlerini şekillendiren sana yön verecek hayatının nizamını düzene sokacak neler kardeşlerim şuradaki bir saatlik sohbet mi He? 24 saatinizin içini düzene sokan ne olacak sizde olan bilgileriniz olacak bunlarda ne kadar samimi olursanız ne kadar ihlaslı olursanız bu meselelerin üzerinde o kadar kurtulan tayfiye ne yaparsınız yakın olursunuz düşünün şimdi Allah kitabında erkekler, kadınlar üzerine bir derece nedir? Hakimdir diyorum. Hem de iki yerde. Var mı bu ayetlerin yerini bilen? Öbürü, numaralarıyla gerçi gerek yok. Yerlerini bildikten sonra önemli değil. Peki ne manaya geldiğini biliyor musunuz? Bir gün aleyhissalatü vesselam bir yerden geçiyor. Kisra'ya ne oldu diyor. Kisra öldü. Yerine kim geçti? Kızı. Hangi topluluk ki kadını başa geçirdi. O topluluk ne olur? Pelak olur diyor. Hangi Kisra diyor ne oldu? Öldü diyorlar. Büyük bir kral biliyorsunuz kafirlerin. Peki yerine kim geçti? Kızı diyorlar. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, Hangi topluluk kadını başa geçirdi? Yani söz sahibi yaptı. O topluluk ne oldu? Helak oldu diyor. Kadının ister evinde, ister en yakınında, hangi meselede erkeğe üstün gelmeye çalışmışsa, hakimiyet noktasında diyorum bakın, doğru meselesinde değil. O ailede, o ailenin etkilediği toplulukta hepsi ne yapar? Helak olur diyor. En ufacık bir mesele bakın. Yine mesela bir hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine secde eden sahabeye neden böyle yaptın diye soruyor. Sahabe ne diyor? Ey Allah'ın Resulü gittiğim yerlerde gördüm ki halkın ulularına, krallarına, rahiplerine secde ediyorlar. Ben de düşündüm ki eğer secde edilecek bir varlık varsa, bu da nedir? Allah'ın Resul'dur. Ben de bunun için sana ne yaptım? Secde ettim diyor. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, be adam Allah'tan gayrına secde ne yapmaz? Olmaz. Eğer birinin birine secde etmesini emredecek olsaydım, kimin kime secde etmesini emrederdim diyor. He? Kadının kocasına. Hatta Erkeğin her tarafı irin olsa, diliyle yalasa yine de hakkını ne yapamaz? Ödeyemez. Şimdi inanan bir kadın eşine karşı nasıl davranması gerekirmiş? Heh? Bakın bunları öğrenirseniz bu sefer kurtulan taifeden olan siz olursunuz. Belki nefislere ağır gelen bir şey olabilir. Ama naslarda verilen bu ifadeler hep tepeden verilir ki, en aşağıya kadar herkes nasibini ne yapsın? Alsın. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekir. Bakın i̇bn Mace'de gelen rivayette Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam Benden sonra çok şiddetli ihtilaflar göreceksiniz. Siz benim ve benden sonraki raşit halifelerimin sünnetine azı dişinizden sarılınız. Ve sonradan çıkan şeylere karşı son derece dikkatli olun. Çünkü her bidat sapıklıktır. Şimdi sonradan çıkan derken, sonradan ne çıkmamış ki değil mi kardeşler? Neler çıkmamış? Kadın erkek eşittir demişler mi? Miras hukukunda eşittir demişler mi? Hatta ben hiç düşünmemiştim bir Arap kardeş. Ya siz ne acayip adamsınız hocam dedi. Ne oldu hayırdır dedim. Ya bakıyorum dedi düğün arabası oluyor başta dedi kadının ismi sonra erkeğin hayatta dedi bizim orada bu olmaz dedi. <gülüyor> şöyle bir düşündüm ya ne var bunda ya Allah bile kitabında erkek kadına üstün diyor. siz niye bunu böyle yapıyorsunuz yani adamların düşündüğüne bak yani ufacık bir şey nelere kadar gidiyor ha belki basit görülebilir ama hakikaten bunda bile birçok ihtilaflar ne yapabiliyor çıkabiliyor Rabbim hepimize hayır versin meseleleri küçümseyip de arkaya attığınız her noktada muhakkak zarara uğrayan bizleriz kardeşlerim bakın hadis şerifte diyor ki Bukhari müslümde ümmetimin en hayırlısı benim aslım sonra onu takip eden sonra da bunları takip eden peki bizde hayır yok mu ne dersiniz Yani hep rahatlayacağımız bir şeyler var değil mi? Ha burada bize düşen şu kardeşler. O hayırlı olan üç asrı tanımaya çalışmak. Onlar ne yaptı da hayırlı oldular? Bakın İmam Bukhari hala daha ismi anılıyor mu? Sahabeler zaten zikredilmiş. Onlara bir şey demiyorum bakın onlardan sonrakiler. Ne yapmış bu insanlar? Ömrü boyunca Allah'a hizmet etmiş mi? Etmiş. Ve dinlerinde ne kadar samimi olmuşlar değil mi? Bugün hala biz onlara ne yapıyoruz? Dua ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. O üç asrın iman ettiği gibi, hayırda kılındığı gibi Rabbim bizleri de hayırda kılsın. Unutmayalım ki bizler içinde öyle sözler var ki mesela Sünnenlerin hemen hemen hepsinde geliyor bu rivayet. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam Hadislerin hepsinin cemini yapıyorum. Kiminde İslam bir kor bir ateş diyor. Kiminde çok karanlık diyor ama ben hadisin tamamını zikredeceğim inşallah. Sahabe geliyor soruyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü senden sonra karanlık, karışık günler olacak mı? Evet diyor. Çok kargaşa günler olacak. Ne yapalım? Müslümanların cemaatine ve emirine sarılın. Peki Müslümanların emiri yoksa Cemaati yoksa ne yapalım? Azı dişinizle dahi olsa ne yapın? Sımsıkı Kur'an ve sünnete sarılın ve bundan asla ne yapmayın? Uzak durmayın. Sahabe yine başka bir şeyde. Peki diyor, öyle zamanda karışık günlerde ne yapalım? Öyle olacak ki diyor ve vesselam, Sünnetin yerini bidatlar alacak ve insanlar bidatlara Sünnet demeye başlayacak. Bugün öyle olmamış mı? Aynı günümüzün durumu. Ve her kim diyor o bidatı reddeder de, ondan uzak durursa, o topluluk onlara diyecek ki ha dinden bir şey reddettiler diye onlara saldıracaklar diyor. Ve İslam bir kor, bir ateş olacak. Ne mutlu onu avucunda tutanlara diyor. Ve arkasından bakın devam ediyor. Diyor ki o gün onların saldırılarına kim sabrederse tahammül gösterir Allah'a sığınırsa sizden elli tanenizin ecri kadar ecir vardır diyor. Şimdi bu noktada sahabe duruyor ve soruyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü kendi asırlarında bu halde devam edip de itiraz ettiğinde ona yani onların elli ecri kadar mı? Hayır diyor. Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı, Ali'yi göstererek sizden elli tanenizin ecri kadar nedir? Ecir vardır diyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim hangi asırda olursak olalım hangi ortamda olursak olalım demek ki Kur'an ve sünnete sarılıp her türlü bidattan uzak yaşar sünneti ihya etmeye çalışır Tevhidin hakim olması için gayret sarf edersek ve ilim, amel, davet bunun karşılığında gelen bela ve musibete sabredersek o asabın elli tanesinin ecri kadar ecir var mıymış? Varmış. Öyleyse bu kadar büyük bir mükafatı olan bir amelin değer ve kıymetini de bizim çok iyi idrak etmemiz lazım. Öyle rastgele bir sevap değil, rastgele de bir amel neymiş değil. Rabbim hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Bakın İbn Abbas'tan gelen bir rivayette Allah Resulü'nün asabına sövmeyin. Onların birisinin bir saatlik konumu sizin diyor 40 yıllık amelinizden daha hayırlıdır. Ahmed'in Müsned'inde geliyor. Yine bir rivayette sizden birinizin bir ömür boyu ibadet etmesinden onların ameli daha hayırlıdır. Diyor. Şimdi burada ümmetin sahabenin imanı gibi iman ederek onun yoluna menhecine sünnetine bağlı kalması onun ancak kurtuluş vesilesidir kardeşlerim. Vahyin nasları hususunda sahabenin iman ettiği gibi iman etmeme farklı anlayışların da doğmasına sebep kılar ki bu sefer insanların her biri nasıl anlamada ne yapar? Kendi kendine özgü anlayışlarını koyar ve herkesin kendi anlayışına sarılması ise neye sebep olur? Tefrikaya kavgaya ihtilafa ve bidatların çoğalıp Sünnetin kaybolmasına kadar ne yapar? Gider. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Geçen haftaki sohbeti hatırlayacak olursanız, iftirak, ehva, bidat gibi kelimeler üzerinde durdum değil mi? Bakın, demek ki Kur'an ve sünneti sahabenin hayatına geçirdiği gibi geçirmeme, herkesin kendi böyle anlayışını, rengini ortaya koyması, Ümmetin parçalanmasına hatta sünnetin gidip Bidat'ın sünnetin yerine ne yapar? Geçmesine sebep olur. Bakın bugün günümüzün güya İslamı cemaatlerinin yaşadıkları tefrika, parçalanma ve ihtilafın sebebi hep bundandır. Doğru mu? Bir bakın birisi şimdi namaz kılıyor. Elini şöyle kaldırıyor, kulağını tozuna dokandırıyor, tutuyor, göbeğinin altında bağırıyor. Şimdi kadını tutuyor, şöyle göğsünün üzerinde bağlıyor, öbürü bir farklı namaz kılıyor, öbürü bir farklı. Soruyorsun şimdi, sen nasıl amel ediyorsun? Gerçi kimse amel ettiğinin delilini bildiği yok da, biraz üzerine gidersen, işte sağa solu karıştırmaya başlıyorlar, önce camiyi, sonra müftüleri, ondan sonra biraz iftira, o da olmadı, kitaplara, sonra hadisi kim sahilemiş? nasıl yapmış, bu sefer alimleri mi dışlıyorsunuz gibi birçok sözlere gidiyorlar. Halbuki sahabenin anlayışına baktığımızda, onlar ne yapıyordu? Siyah beyaz ipliği yastığının kenarına koyup da, gece ile gündüz ayırt etmeye çalışmış mı? Becerebilmiş mi? Yapamamış. Aleyhisselatü Vesselam'a gelmiş, senin yastığın amma da enliymiş, gece ile için içine vermiş diyerek, oradaki ayetin ne manaya geldiğini ne yapmış? Ona izah etmiş. Eğer sahabenin anlayışına göre bu din bırakılmış olsaydı o zaman biz de birçok meselede ne yapardık? Yolumuzu şaşırırdık. Halbuki sahabe Resul'dan nasıl almışsa hayatına geçirmiş. Biz de o şekilde alıp ne yapma? Hayatımıza geçirmek zorundayız. Rabbim dinini öğrenmede hepimizi sebatlı gayretli ihlaslı kılsın kardeşlerim. Şimdi kitap ve sünnetin nasları hakkında kendisine has, kendi özel anlayışını katan birçok usul ve kayıda koyan fırkalar, fıkıh usulü, işte şu usulü, bu usulü tipinde birçok bölünmelere hatta hoşlanılmayan, birbiriyle kavgalı olan birçok fırka ve grubun çıkmasına sebep olmuştur. Ve bu fırkalaşma ise, bu ümmete çok ağır bedeller ödemesine sebep olmuştur kardeşler. Sahabe, Allah onlardan razı olsun, vahyin indiği asırda, Kur'an ve sünneti yaşamışlar, vahyin nuzul sebebini bilmişler, hadisin sebebi vurdunu öğrenmişler, hiç ihtilafa düşmüşler mi? Düşmemişler. Asr-ı saadette, o kadar güzel yaşamışlar ki Ama onlardan sonra gelen insanlar Hemen sapma yoluna gitmişler Mesela birçok sohbette Misal verdiğimiz bir hadis-i şerif var Hatırlar mısınız? Bu dariminin 210 nolu rivayeti Belki ezberlettik Sahabeler mescide geliyor birkaç tanesi Birileri halkalar olmuş Ellerinde çakıl taşları Başlarındaki subhanallah diyor hepsi subhanallah diyor la ilahe illallah diyor herkes la ilahe illallah diyor Allahu ekber Allahu ekber Şer gözüken bir şey var mı yok Mescitler Allah zikrediliyor ve hatta topluca zikrediliyor görünürde bir müşkülat var mı yok Ebu Musa eŞari sahabenin büyüklerinden olmasına rağmen görüyor ama kendisinde bununla alakalı bir bilgi yok seslenmiyor ve İbn Mes'ud'un kapısına gidiyor. İbn Mes'ud çıkınca kendisine durum arz ediyor ve İbn Mes'ud onlara günahlarını bir bir saysalardı onlar için daha hayırlıydı. Deseydiniz ya diyor. Biz diyor seni bekledik, sukut ettik. Geliyor başlarına ve soruyor. Bunu neden yaptınız? Bugün hangi fırka, hangi ameli işlerse işlesin. Ne için yapıyor? Allah için. Bugün nurculara bakın, sofilere bakın, şialara bakın. Hangi fırkaya bakarsanız bakın, onlara güç, kuvvet veren nedir? Allah'ın rızasını kazanma. İnanın böyle. Ama bakın İbni Mesud ne diyor? Ne için yapıyorsunuz diye sorusuna ne diyor onlar? Allah için, Allah'a yakınlaşmak için, hayır olmak için İbni Mesud ne diyor? Vallahi diyor, nice hayra erişmek isteyen olmuştur ki asla ulaşamayacaktır. Ve siz ne çabuk sapıttınız diyor. İşte Resulullah'ın ashabı aranızda bolca, hanımları aranızda ve daha kabuk da kırılmamış. Yani ne çabuk başka yollara saptınız diyor. Demek ki sapmamanın tek yolu neymiş? Kur'an ve sünnete tabi olma. Kafamıza göre Allah'a yaklaşma metotları icat etmeme. Evet. Demek ki Allah onlardan razı olsun. Sahabenin yaşadığı gibi dini yaşama kurtuluş sebebi kardeşler. Çünkü Allah onlardan razı olmuş. Biz de sahabeye ve onlara güzellikle tabi olanlara tabi olursak, işte ilk öne geçen o muhacirler, ensarlar gibi Allah onlardan nasıl razı olmuşsa Bizden de öyle ne yapar? Razı olur Evet Şimdi Bu birinci esasla alakalı Şöyle bir toparlayacak olursak kardeşlerim Günümüzde Öyle insanlar var ki Önce hep beraber birliği sağlayalım Sonra aramızdaki ihtilafları giderelim derler. Halbuki ihtilafların sebebi hep Kur'an ve sünnete herkesin rengini verip de kendi rengiyle görülmesi değil mi? Düşünün şimdi bütün Müslümanları bir araya toplayalım. Namazın vakti gelmeyecek mi? Gelecek. Herkes safa durmayacak mı? Duracak. Herkes kendine göre, kafasına göre değişik bir namaz kılma hakkına sahip mi? He? Değil. Sizin için, Allah'ı umanlar için, ahireti zikredenler için en güzel numune Allah'ın Resulü diyor. Kızım bu su verelim. Eğer bizler hakikaten birlik, beraberlik içinde olmak istiyorsak, Kur'an ve sünneti hakem tayin edeceğiz. İhtilaf ettiğimiz her meseleyi Kur'an ve sünnete götüreceğiz Onun dışında Hiçbir şeye ne yapmayacağız Yönelmeyeceğiz Ve Kur'an ve sünnetten Gelen bir şeyin üzerine de Hiç kimsenin sözünü Bina etmeyeceğiz Öyle aptallar vardır ki Kardeşlerim Öyle aptalca sözler sarf ederler ki Tabi bunlar da bir yerde Kıyamet alametlerinden çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyamet alametlerinden birisi ilmi diyor. Küçüklerin yanında arama diyor. Onların yanına giden hem sapar hem de saptırır. Öyle sözleri kullanarak bakın diyor işte bu icma, icmanın delili nedir? İşte bakın diyor bu kıyas, kıyasın delili nedir? Bunun delil olduğunu iddia eden diyerek Habire laf salatası yaparak Müslümanların ne kadar kafalarını Karıştıran zavallı yaratıklar Vardır. Bakın bunların Yaşantılarına. Ne görünüşlerinde Bir sahabenin görünüşü Yani bir sakalı Ne peygamberin sakalı gibidir ne Sahabenin sakalı. Ne giyinişte Ne de yaşantıda Anca i̇bn Mesud'un Dediği gibi onlar Kur'an okur gırtlaklarından Aşağı geçmezler Ve tapan müşrikleri bırakır, müminlerle uğraşırlar diyor. Kur'an ve sünnetin dışında birçok şey insanlara edilleyi şeriyen bazında ne yaparlar? Dayatmaya çalışırlar ki bu da Müslümanların bölünmesine, parçalanmasına ve bir araya gelmemelerinde birinci sebebidir. Öyleyse bize düşen nedir? İhtilafın hal çaresi olarak Allah'ı ve Resul'ü hakem Tabii bu da imanın neydi? Bir gereğiydi. İcma ve kıyası reddeden dinden neyi reddeder kardeşlerim? He? Hiçbir şey. Hiçbir şey olan bir şeyi edile şeriyeden kabul ederseniz bu sefer dinde bir şey kalmaz gider. Evet. Rabbim hepimize hayır versin, anlayış versin. İslam bazı şeyleri birbirinden ayırmış, bazı şeyleri bir araya toplamıştır hak ve hak ehlini bir tarafa, batıl ve batıl ehlini ise başka tarafa, iman ve iman ehlini bir tarafa, küfür ve küfür ehlini de bir tarafa ayırmıştır. Bununla birlikte, ancak ve ancak hakkı hak ile, tevhidi tevhid ile, sünneti ittiba ile bir araya getirir. Dolayısıyla İslam'ın ayırdığını bir araya getirmeye veya, bir araya getirdiğini de ayırmaya çalışan kişinin kendisini ve amelini hüsrana ve ateşe attığı da nedir? Açıktır. Demek ki bizleri bir araya getiren tevhid ve sünnete ittiba ve kim bunlardan ayrılırsa ne yapar? Hem amelini hem de imanını ne yapar? Yıkar. Evet. İkinci esas kardeşlerim, şer'i olmayan her yaklaşımdan uzak kalmak. Öyle ki bizim için şer'i nas, hevalarımızdan, görüşlerimizden, gruplarımızdan, üstadlarımızdan, aşiretlerimizden, nefsimizden, ana babamızın töresinden, şahsi menfaatlerimizden daha öncelikli, ve sevimli hale gelmelidir. Cümlemi tekrarlayayım mı kardeşler? Dedeciğim. Şerii olmayan her yaklaşımdan uzak durma. Müslümanları bir araya getiren unsurlar neler diye başladık ya. Şimdi burada dikkat edin. Bu cümleler basit cümleler değil kelimeler. Bizleri bizim için şerii nas... Yani Kur'an ve sünnetten gelen nas hevamızdan hevamız deyince anlıyoruz değil mi? Olur bir şeyden hoşlanmazsın bir sözden bir davranıştan ama hevana sahip olacaksın. Görüşlerimizden olur öyle anlamışsındır öyle bellemişsindir ama yanlış öğrenmişsindir ama bu senin Kur'an ve sünnete doğruyu gördükten sonra ters düşmene ne yapmayacak? Sebep olmayacak. Gruplarımızdan öyle oluyor ki kardeşler. Belki e, şu sohbet ortamında bu gruplaşma olmasa da düşünün şuradan dışarıya çıktığımızda birçok gruplar var mı? Var. Hatta internet dünyası dediğimiz bir dünya var. E, hayatta sanki hiç karşılaşmayacağını zannederek belki de karşılaşmayacak insanlar. Ama her türlü söz, düşünce ve davranıştan biz Allah'a hesap vermeyeceğiz mi? Vereceğiz. Öyle gruplaşmalar oluşur ki insanlar kendi üstatlarının, kendi hocalarının kabul ettiğini insanlara kabul ettirmeye çalışırlar. Halbuki yanlış olduğunu belki kendileri de çok çok iyi ne yapıyor bunun biliyor. Ama o hoca, o grup bunu kabul etti diye o gruplar arasında da bu kabul etme nedir? Gündeme geliyor. İşte Kur'an ve sünnet nasları grupların o anlayışından nedir? Daha üstün tutmak zorundasın. Yine aşiret. Töreler, ananeler, birçok şeyler bazen nasların önüne geçiyor mu? Bazen değil. Hakikaten şöyle bir ortamda çoğu zaman geçiyor değil mi? Umuman diyorum şu yaşamış olduğumuz toplumda hangi ailenin evi hakikaten Naslar'ın hakim olduğu bir ev? He? Haremlik selamlığından tutun, oturma, kalkma, yeme, içme, konuşma, hayata bakış, çocuk eğitimi, ahireti düşünme, ölümü düşünme, kabiri. Var mı böyle bir benim evimde bu yaşanıyor diyen var mı? Bakın olacak işte şer'i olmayan her türlü yaklaşımdan amelden uzak durursak bu sefer bizim kurtulmamız nedir? mümkün eğer yine nefislerimizden ve şahsi menfaatlerimizden bunun ne olduğunu anlayabiliyor muyuz? Hı? insan kendini birçok yerde görmek ister mi? Hele kadın Tabutunun bile üzerinin böyle Cicili bicili olmasını ister Ben bir gün Hacı Bayram'da Bir yakınımız tanıdığımız vefat etmişti Gittim cenaze namazına 6-7 tane cenaze varmış Tabutun birine baktım çok süslü püslü Böyle Bu kimin diye sordum Orada bir tanesinin tanıdığıymış O dedi benim e, anneannemin dedi. Niye böyle süslü Öyle vasiyet etti de dedi. Yani hayret ettim ya ölüsün artık tabuttasın ne yapacaksın süsü? Tabutunun dahi süslü olmasını ne yapıyor? İstiyor. Yani insan öyle doymak bilmez nefse sahiptir ki ölümünden sonra bile tabutunun süslü olmasını istiyor da kim bilir. İnşallah amelinin de güzel olmasını istiyordur. İşte her türlü nefis veyahut nefsani düşünceden Kur'an ve sünnet ne yapacak? Üstün gelecek. Düşünün. Ömer anam babam sana feda olsun dediğinde Allah Resulü ne diyor? Nefsinde diyor. Nefsim de ha şimdi diyor imanı kamil olanlardansın diyor. Allah hepimize yardım etsin. Ne olursa olsun hakka tabi olanlardan o eylesin bizlere. Kardeşlerim eğer bizler her türlü hevadan, görüşten, gruptan, üstaddan, aşiretten, nefislerden, şahsi menfaatlerden kendimizi sıyırabilirsek, o zaman Allah ve Resulüne tabi olma, kişi ile kişinin hakka tabi olma arasında her türlü şeyden arınmış olduğunu getirir gündeme. Eğer bizler Allah ve Resulüne tabi olmadan kişi ile kişinin, hakka tabi olması arasına giren her türlü bu şeylerden kendimizi arındıramazsak bu sefer şerii olan her şeyden arındıramadığımız her noktada ne yapmış oluruz? Uzaklaşmış ve bu da ihtilafa düşme ve birçok müşkülatların oluşmasına ve hatta Müslümanların tek bir cemaat altında bir araya toplanma düsturunu tamamen ne yapar? Düşünceye alır ve gerçekleşmesine Mane olur Belki de kardeşlerim Birçok kişinin gafil olduğu Çok önemli bir noktadır bu Doğru mu? Hiç düşünmediğimiz Hiç hesaplamadığımız En önemli noktalardan bir tanesi Nefislerimiz için İslam ve iman sıfatları dışında Başka bir vasfı Uygun görmediğimiz sürece Hangi durumda olursak Olalım bunun önemsenmemesi mümkün değildir. Bakın, Nur Suresinin 61. ayetinde Allah ne diyor Azze ve Celle? Bu sebeple onun emrine aykırı davrananlar, başlarına bir bela, bir musibet gelmelerinden sakınsınlar diyor. Ayeti tekrarlayayım mı? Bu sebeple onun emrine aykırı davrananlar, Başlarına bir fitne gelmesinden veya kendilerine çok elemli bir azap isabet etmesinden sakınsınlar. Allah hepimize hayır versin, anlayış versin. Öyle insanlar vardır ki çok duygusaldır. Ve o duygusallıkları hakka ve hakkı anlatan insana yaklaşmasını onlara mani olur. Neden biliyor musun? Şeytan duygusal insanla mı oynar? Karakterli insanla mı? Daha çok hangisiyle oynar? Duygusal. Neden? Duygusal olan bir insan birçok toplumu ifsad eder mi? Allah rahmet etsin bir gün sabah kalktığımda babam bizim iki tane keçi vardı kesmiş atmış. Ben de keçileri çok severdim. Ağladım böyle ufağım böyle. Niye kestin baba dedim. Bir gün önce o keçiler ta böyle dik bir yamaca çıktılar. 3-4 tane koyunun oradan düşmesine sebep oldular. Oğlum dedi. İki tane inatçı keçini koskoca sürüyü uçurumdan aşağı düşürür dedi. Eğer ben bunları kesmeseydim bu sürüyü yarın götürür oradan bir yarısını öbür gün bir yarısını hepsini atar dedi. Ben bunları kestim ki bir daha o sürü orada ne yapmasın düşmesin. Şimdi insanlar arasında da cemaat içinde de kendi eşlerimiz olsun, kadın olsun, erkek olsun, buluğa ermiş olsun, bize yakın veyahut uzakta yaşayan kardeşlerimiz olsun, hisleriyle hareket edip de kendi yaşantısını düzeltmeyip birilerini karşısına alıp da şu şöyle, bu böyle, şu şöyle etmiş, şu şunu etmiş gibi konuşmalarda inanın, koskoca toplumun birlik ve beraberliğinin çözülmesine, yaşanan huzurun gitmesine ve hatta gücün, kuvvetin kaybolmasına sebep olmuştur. Onun için böyle davrananlara Allah Azze ve Celle çok şiddetli bir azabın gelmesinden sakınsınlar diyerek uyarmıştır. Bakın, İmam Ahmet ne diyor? Allah kendisinden razı olsun. Musaf'a baktım. 33 yerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a itaatın olduğunu gördüm. Ve arkasından bakın şu ayeti okuyor. Bu sebeple onun emrine aykırı davrananlar başlarına bir fitne gelmesinden veya kendilerine çok elemli bir azap isabet etmesinden sakınsınlar. Bu ayeti defalarca Tekrar ediyor ve diyor ki Fitne nedir? Fitne şirktir. Kişi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı sözlerini reddeder ve buna binaende kalbine bir sapıklık düşer. Böylece doğru yoldan sapar ve helak olur. Anlatabildim mi kardeşler? Öyle insanlar vardır ki birçok fırkanın sözlerini alırlar. Kalpleri onu ne yapar? İçer. Mesela düşünün, en eski sohbetlere katılan kardeşlerimiz de var, yeni katılanlar da var, değil mi aramızda? Daha geçmişten itibaren iman nedir, tevhid nedir, akide nedir, akidenin cüzleri nelerdir hep anlattık değil mi? Hep de sizler dinlediniz. Şimdi bir kardeşimiz gidiyor, bir bidat ehlinden bir söz duyuyor. Şurada anlatılandan bir kelime kafasında kalmıyor o bidat ehlinin anlattığı aynen kafasında ve fitne onda oluşuyor. Bunu hiç yaşadınız mı? Oluyor değil mi bu? İlla o da değil. Bazen insan sohbeti dinlerken anladığını zannediyorlar. Hakikaten kavradığını ben bunu anladım zannediyor. Halbuki dinliyor anlamaya çalışmıyor. Dinliyor kavramaya çalışmıyor. Dinliyor Bu bana niye fayda verir Neden bu sohbet bize hazırlanmış Gelmiş bunun mütalasını ne yapmıyor Yapmıyor Müzakeresini yapmıyor Fitnenin içine düşünce de Zaten meseleyi anlaması da Mümkün olmuyor Allah hepimize anlayış versin Kavrayış versin Sahabeler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan Bir şey duyduklarında Ondan sonra müzakere eder Ne anladık ne anlatılması gerekiyordu onu aralarında ne yapardı mütalaa ederlerdi evet bakın Ahmet arkadan şu ayeti okuyor hayır Rabbine and olsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık uzursunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden işlerinde hiçbir sıkıntı duymaksın. onu tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar yani Nisa 65. Evet, ve İmam diyor ki Fitne, adam öldürmekten Daha büyük bir günahtır Yani Bakara 217. ayeti okuyor Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Sözlerine insanlar çağrılıyor da Onlar insanların görüşlerine yöneliyorlar İşte fitne nedir? Budur diyor Evet Rabbim anlayış versin bizlere, anlatma kabiliyeti sabır versin. Bakın demek ki Müslümanları bir araya getirecek hal çarelerinden birincisi, Kur'an ve sünnete tabi olma, ihtilafta ona gitme, Allah'ı ve Resul'ü hakem kabul etme, Resul'ün sözün üzerine söz koymama ve her türlü batıl heva görüşten de uzak durarak hayata yön verme şimdi bir insana söz şerî ulaştığı halde gruplarına üstadlarına aşiretlerine şeyhlerine liderlerine benzer bu gibi insanlardan sözlerine uyma müslümanları ne yapar birbirinden ayırır bakın Allah Resulü Aleyhisselatü şöyle bir söz söylüyor iman baplarında bunu okumuşsunuzdur Üç haslet vardır ki Bunlar kimde varsa imanın tadını alır Neydi birincisi Allah'ı ve Resulü Her şeyin üstünde Konumuz şimdi bununla alakalı Bu nasıl olur kardeşler Şimdi Birçok lezzet var değil mi İşte Tattığımız Bildiğimiz bir şeyden Allah Resulü bize ne yapıyor? Bir örnek veriyor. Lezzet deyince insanın böyle bir hoşlandığı, rahatladığı, yani o lezzeti tatmak istediği, mesela adam çok güzel bir şey yemiştir, üzerine bir şey ikram etmek istediklerinde, yok ben bu lezzeti ağzımda daha duymak istiyorum der, değil mi? Bak üç haslet var ki diyor, imanın da bir lezzeti var, Allah ve Resulunu her şeyin herkesten daha üstün sevmek. Bakın bunu bütün hayatımıza yayarsak o zaman ne yapar? Müslümanların birlik ve beraberliği de nedir oluşmuş olur. Allah bununla amel etmeyi hepimize nasip etsin kardeşler. Yine sizden biri beni babasından. Benim babam yok ama babası sağ olanlar şöyle bir düşünsün hadisi. Babasından evladından evli olup da çocuğu olanlar düşünsün ve bütün insanlardan şimdi hepimizi kapsadı daha çok sevmedikçe iman etmiş sayılmaz diyor hadisi tekrarlayayım mı sizden biri beni babasından evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş sayılmaz nasıl anlayacağız bu hadisi kardeşler He? nasıl anlayacağız ben Resul'u çok seviyorum deme yeterli olacak mı yoksa ondan gelene harfiyen tabi olma bir baban Resul'dan gelene tabi olmana sana ne yapmayacak mani olmayacak insanlar veyahut bir evlat sevgisi seni ne yapmayacak bundan alı koymayacak işte bakın İkinci maddemiz neydi? Şer'i olmayan her türlü yaklaşımdan uzak durma. Demek ki şeytan insana her türlü duygudan, düşünceden, histen yaklaşabiliyor mu? Yaklaşabiliyor. Evet. Bakın Ömer İbn Hattab'tan demin örnek verdik. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a "Ey Allah'ın Resulü, sen bana nefsim hariç her şeyden daha sevgilisin." diyor. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Hayır, nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki ben sana nefsinden daha sevgili olmadıkça bu olmaz. Ömer, şimdi sen bana nefsimden daha sevgilisin deyince işte şimdi oldu diye Ömer diyor. Bukhari'deki rivayet. Bakın, bu sevginin doğruluğunun delili sadece Allah Resulü ve Vesselam'a ittiba etme ve bunun dışında her türlü ittibadan uzak kalmadır. Kişinin bir yönden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olması diğer bir yöndense başkasına tabi olması Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı sevme iddiasının doğru olmadığı ve bu kişinin nifaka daha yakın olduğunu gösterir. Çünkü Allah Azze ve Celle Alimran Suresinin 31. ayetinde ne diyor? Peki eğer Allah'ı seviyorsanız Bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin Bu ayet Söylediğimizi ne yapıyor? Doğruluyor Kişinin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a olan Sevgisinin doğruluğu Ancak ona tabi olduğu Orandadır kardeşlerim İtaat ve boyun eğimi Ne kadar artarsa Peygamber olan sevgi ne olur? O kadar artar. Eğer itaat ve boyun eğme ne kadar zayıfsa, sevgi de neymiş? O kadar zayıf. Böyle bir durumda dilin iddiası hiçbir şeyi ne yapmaz? itibar etmez. Zira o nifaktır. Zındıklık dilidir. Nifak nedir bilir misiniz? Neydi nifak? Sözlen amelin birbirine ters düşmesi İslam'da buna ne denir? nifak denir evet İbni Kesir diyor ki bu ayetin tefsirinde Allah kendisinden razı olsun bu ayetin hükmüne göre Allahu Teala'yı sevdiğini iddia ettiği halde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunda olmayan kişi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna ve getirdiği dine bütün söz ve fiilleriyle uymadıkça bu iddiasında ancak bir yalancıdır diyor. Evet. i̇bn Mace'de gelen bir rivayette Ubade bin Samit Muaviye'ye şöyle demiştir. Ben sana Allah Resulü'nden aktarıyorum. Sen ise bana kendi görüşünü aktarıyorsun. Eğer ki Allah bana bir çıkış nasip ederse senin bulunduğun yerde oturmam diyor. Evet. Yine Ebu Kureyre'den Ebu Seleme'den Ey kardeşimin oğlu Sana Aleyhisselatü Selam'dan bir hadis aktardığında Asla onun hakkında misaller Verme Yani hadisi destekleme manasında da olsa Başkalarının sözlerini ne yapma Örnek verme diyor Yani olduğu gibi ne yap Ona iman et diyor Evet Üçüncü esassa. Devam edelim mi? Yeter mi? Hı? Ne diyorsunuz? Yeter mi? Bu konuyla devam eden 3 ve 4. esasımız var. İsterseniz 2 esası da haftaya bırakalım. Tamam. Peki. Allah hepimize anlayış versin. Anlayıştan ayırmasın. Demek ki biz inanan toplulukların bir araya da bulunması İslam'ı güzel bir şekilde anlaması ve hayatına geçirmesi için belli başlı neler vardır? Temel prensipler vardır. Bu prensiplerin çok güzel bilinip anlaşılması gerekir. Evet. Kısaca sizlere bir de bir kelime işlemek istiyorum. Ondan sonra sohbeti noktalayayım. Hep ahlaki özellikler üzerinde durduk ya sizinle o konulardan da uzak durmayın diyerek bir kelime işlemeyi uygun gördüm eğer uygun görüyorsanız. Kısaca bugünkü kelimemizin ismi vefa. Vefa nedir bilir misiniz? Hı? Hani vay vefasız derler ya nedir vefa? Görülen iyilikleri unutmama İyilikte bulunanlara misliyle veya daha güzeliyle karşılık vermeye devam etme Buna ne denir? Vefa denir Böyle olanlara da ne denir? Vefakar denir Görülen iyilikleri unutma İyilikte bulunanlara kötülükle cevap verme Güzel davranışlara aksiyle davranışta bulunmaya ne derler? Nankörlük derler. Bir Müslümanda bulunması gereken güzel huylardan biri olan vefa müminin en güzel vasıflarındandır kardeşlerim. Vefakarlığın zıttı nankörlüktür. İyiliğin, kadrinin bilinmemesi veya iyiliğe kötülükten karşılık verilmesi ne Allah indinde ne de insanların indinde hoş bir şey değildir. Allah insanların birbirlerine iyilik yapmasından hoşlanır. İyilikler karşılıklı olarak devam eder. İyilik yapanlar muhataplardan kötülük görmez. Yine iyilik görürse bu başkasına da güzel örnek olur cemiyette huzur ve güven duygularının sağlanması devam eder en büyük vefakarlık nedir Emine en büyük vefakarlık nedir Allah razı olsun yaratanını tanıma kulluğunu en güzel bir şekilde ona ne yapma yerine getirme verdiği nimetlerin kıymetini bilmedir en büyük nankörlük nedir Esra'm kulun Rabbini inkar etmesi, onun yüceliğini tanımaması, insan Allah'a ibadet etmek suretiyle Allah'a verdiği ahde vefasını göstermek zorundadır kardeşlerim. Fertler arasında vefakar olmayan toplumlarda güven ve itimat sarsılır, sosyal dayanışma, birlik, beraberlik çözülür, vefakarlık Dostluğun devamını sağlayacağından Sosyal dayanışmayı ne yapar? Çok güçlü kılar İnsanlar arasında olduğu gibi Cemiyet arasında da Vefakarlık ne yapar? Kıymeti takdir edilmesine Sebep olur Her kim vefayı unutursa Yani geçmişini unutur Kendisine yapılan iyilikleri unutursa Ne yapar? Nankörlük yapar İlin kadri kıymetini bilmez ve bulunan cemaatın da huzurunu bozar. Bakın vefakarlığın en güzel örnekleri kimden verilmeli? Allah Resulü'nden, değil mi? Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın kendisine bir hafta süt emziren bir dadısı var. Ümmü Eymen. Hem de ücret karşılığında. Bakın Yıllarca kendisine süt annelisi yapan Halime var. Süt kardeşi Şeyma var. Çocukluğu onların yanında geçmiş. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ömrü boyunca kendisine yapılan bu iyiliği yapmamıştır? Unutmamıştır. Ve hatta süt kardeşi Şeyma bir savaşta ganimet olarak geldiğinde kendi hırkasını çıkarıp onu onun üzerine oturtmuş ve bu benim süt kardeşim Şeyma diyerek onun cari olarak veya bir köle olarak alınmasına ne yapmıştır? Gönlü razı olmamıştır. Yine Mekke müşriklerinin zulmünden kaçan Müslümanlara kucak açan Habeş necaisini Allah Resulü daima hayırlan ne yapmış? Yad etmiş, öldüğünde de ona ne yapmıştır? Dua etmiş, kıyabında da cenaze namazı Evet kardeşlerim, vefa, ahde vefa, müminin alametlerindendir. Peki, vefasızlık neyin alametidir? Münafıkların üç tane alameti sayılmış. Bunlardan birisi nedir? Ahdine vefa ne yapmaz? göstermez. Allah hepimizi hayırlı kılsın. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Rabbim öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. O iyiliği emreden, kötülükten sakındıran o hayırlı topluluğun oluşmasında Rabbim bizleri de öncü kılsın. Bizleri de, neslimizi de her türlü şirkten küfürden Rabbim uzak kılsın. Subhaneke, Allahümmeh ve bihamdike. Eşhüden la ilahe illa estağfurke ve tevbileyim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kardeşler hepinize selamun aleyküm.